Abdest, gusül ve namaz. Eser, Abdülkadir Dedeoğlu. Radyofonik metin, Kasım Göçmenoğlu. Bismillahirrahmanirrahim. Yaradılıştan ebediyete uzanan bir yol. Dünya... Ahiretin tarlası. Ahiret azığı da Allah rızası. Dünya hayatının gayesi Allah rızası. Her şey Allah'ın mahluku. Dünya kendi çevresinde dönüp duruyor. Her an dünyada ezanlar okunuyor, namazlar kılınıyor. Allah'a ibadet aralıksız devam ediyor. Eşyanın tesbih ve ile birlikte insanların tesbih ve zikri de sürüp gidiyor. Çok eski zamanlardan beri. Bu zamanlardan birinde, güzel bir ülkede insanlar gerçekten insan olarak yaşarmış. Hükümdarı dindar, halkına düşkün, halkının hem dünya hem de ahiret saadeti için çalışan biriymiş. Günlerden bir gün, Allah'ın güzel isimlerinin tecellilerini seyretmek için kırlara çıkmış. Bazı dostları da yanındaymış. Şu Rabbimin lütfuna bakın. Baharla birlikte tabiat öldükten sonra tekrar diriliyor gibi. Baksanıza bütün ağaçlar yeşil gelinlik giyinmişsak ki. Sultanım. Şurada bir değirmen var. Derenin içinde. Bir uğrasak rahatsız eder miyiz acaba? Siz bilirsiniz efendim. Misafire hürmeti vardır herhalde. Gidelim. Selamünaleyküm, aleyküm. Kolay gelsin. Bereketli olsun. Ve aleyküm selam. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Elhamdülillah. ...Rabbimin sonsuz lütfuna şükür. Müslümansın herhalde. Evet efendim elhamdülillah. Çocukların yok mu senin? Var efendim beş tane. Onlarla birlikte çalışıyoruz. Hükümdar değirmenciye... ...mesleğiyle ilgili çeşitli sorular sormuş. Un öütmekten ...buğdaydan, arpadan söz etmiş. Ve hepsine gayet güzel cevaplar almış. Derken... ...dinden sualler gelmiş aklına. Değirmenci... Müslümanım demiştin <Gülüyor> Mükellef kimdir Mükellefin fiilleri nelerdir Sayabilir misin bana Ben mi efendim mi evet. şey... Fakat sorunuzu anlayamadım Yani Allah'a karşı Kimler yaptıklarından sorumludur Yapılması uygun olan Uygun olmayan işler nelerdir Yani neleri yapmalı neleri yapmamalıyız Siz daha iyi bilirsiniz efendim Sen ilmi hal bilmez misin Mesela abdestin farzlarını sayamaz mısın Abdest alıp namazımı kılıyorum efendim. Peki namazın farzların nelerdir? Teyemmümü nasıl yaparsın? Bizim suyumuz pek eksilmez efendim. Burası tere. Ama bunlar sorularımın cevabı değil. Ya bilmem ki. Sen bu yaşına geldin dinini öğrenmedin mi? Biraz öğrendim efendim. Kur'an nedir, sünnet nedir, sure nedir, ayet nedir, cennet cehennem nedir? Allah'ın hoşnutluğu nasıl kazanılır? Bütün bunları bilmiyorsun. Yazık değil mi yaşadığın yıllara? Ama efendim... Tutun şunu götürün. Biz ülkemizde bunca okullar açtık, alimler yetiştirdik. Herkes dinini güzelce öğrensin diye elimizden geleni yaptık. Sen neden üzerine düşeni yapmadın? Götürün. O üzerine düşeni yaptı efendim. Sen nereden çıktın öyle? Şey, şu açlarının arkasında koyun atatıyordum. Götürün şunu. Götüremezsiniz efendim, o benim babamdır. Neden götüremezmişiz? Çünkü o üzerine düşeni yaptı efendim. Buyurun, ne soracaksanız bana sorun. Hmm. Ne cesur bir çocuksun sen. İnsan kendine güvenince cesur olur efendim. Söyle bakayım öyleyse. Namaza nasıl hazırlanırsın? Ee, biraz bekleyin. Koyunlarıma bakayım. Emanete ihanet etmeyelim. Geliyorum. İnsan sürüsünden sorumludur efendim. Biraz önceki sorumun cevabı bu mu? Ee, namaza nasıl hazırlanırım? Bir dakika efendim. Anlatıyorum. Önce ihtiyaç varsa helaya sol ayakla girilir. Helada herhangi bir şey yenmez, içilmez ve konuşulmaz. Üzerimizde Kur'an-ı Kerim'den yahut peygamberimizin hadislerinden bir yazı bulunmaması gerekir. Gerek küçük gerekse büyük su dökmek ayakta yapılmaz efendim. Temizlik sol elle yapılır. Pisliklerin arkası iyice kesildikten sonra sol elle ve su kullanarak güzelce yıkanır. Sonra uygun bir şeyle kurulanır. Su bulunamazsa münasip bir şeyle güzelce silinir. Tamam, işte efendim. Oğlumun dediği gibi. Peki, helaya girerken ve heladan çıktıktan sonra dua da okur musun? Okurum efendim. Girerken girmeden önce Elzu billahi minel hupsi vel habais duasını okurum. Çıktıktan sonra ise lezi ezhebe annil eza ve afanimin zalit derim. Sen gerçekten bu değirmencinin oğlumsun? Evet efendim benim oğlumdur. Babacım sen üzülme. Aslında devamlı abdesti bulunabilmek güzeldir. Peygamberimiz hiç abdestsiz bulunmazmış. Namaz kılmak ya da başka bir ibadet yapmak için abdest şöyle alınır. Kur'an okumak için de abdest alınır efendim. Kur'an okumayı biliyor musun peki? E, anlatmama izin verir misiniz efendim? Henüz sorunuzun cevabını bitiremedim. Anlat öyleyse. Önce abdest almaya niyet ederim. Besmele çekerim. Bismillahirrahmanirrahim yani. Sonra sırasıyla... ...üç defa ellerimi yıkarım. Ellerimi yıkarken... ...parmaklarımın arasında... Kuru yer bırakmamaya dikkat ederim. Üç defa dolu dolu ağzıma su alır... ...çalkalayıp dökerim. Sonra... ...aynı şekilde üç defa burnuma su çeker... ...sol elimle güzelce burnumu temizlerim. Yüzümü saç bitiminden çene altına kadar... ...üç defa yıkarım. Ya efendim, ben de öyle yapıyorum. Dirseklerimle birlikte evvela sağ kolumu... ...sonra da sol kolumu üç defa yıkarım. Başımın dörtte birini ıslak elimle mesh ederim. Tabii bunu sağ elimle yaparım. Peki başının üst tarafında yara varsa... ...ve orası sarılıysa ne yaparsın? O zaman da sarılı olmayan yere mesederim. de üstü olacak diye bir kural yoktur. Önemli olan başın dörtte birini mesedilmesidir. Başımın dörtte birini mesettikten sonra ıslak işaret parmağıyla kulak içlerini, baş parmaklarla kulak arkalarını, ellerimin sırtı ile de boynumu mesederim. Yani sıvazlarım. Sıra gelir ayaklarımı yıkamaya. Önce sağ ayak. Evet, önce sağ ayak. Parmaklardan başlayarak. Parmak da açılır, topuk kemikleriyle birlikte üç defa yıkanır. Sol ayakta aynı şekilde yıkandıktan sonra abdest tamamlanmış olur. Bunları yaparken hiçbir şey okumaz mısın? Ben her organımı yıkarken besmele çekiyorum. Sonunda da kelime-i şehadetle İnna Enzelnahü suresini okuyorum. Oğlum öğretti. Sen, ben mi? Hayır, sen. Heh. Sen söyle bakayım, abdestin farzları nelerdir? Farz, Allah'ın kesin olarak yapmamızı emrettiği işlerdir. Abdestin farzları ise dört tanedir. Bir, yüzü yıkamak. 2 elleri ve kolları dirseklerle birlikte yıkamak. Üç, başın dörtte birini mes etmek. Ve dört, topuklarla birlikte ayakları yıkamak. Bunlardan birisi noksan yapılırsa abdest olmaz. Abdestin farzlarından başka neleri vardır? Sünnetleri, mekruhları, edepleri de vardır. Sayabilir misin? Ee, anlaşılan konuşmamız biraz uzayacak. Ee, i̇sterseniz e, ayaküstü konuşmayalım efendim. Şurada değirmenin alt tarafında güzel bir gölgeliğimiz var. Ee, buyurun orada oturalım. Ne dersiniz? Karnınız da acıkmıştır. Size şöyle mis gibi taze ekmekle taze koyun yoğurdu ikram edelim. Olmaz mı? Ee, bilmem ki zahmet olmasın. Koş oğlum. Estağfurullah ne deme koş oğlum. Annene haber ver. Bir şeyler hazırlasın. Misafire ikram etmek sevaptır. Peki baba? Burası da pek güzelmiş. Evet. Abdestin farzlarından başka neleri vardır demiştin. Ee, evet efendim. Allah izin verirse söyleyeceğim. Ee, ama önce istirahat buyurun. Ee, şimdi söyle bakalım. Abdestin sünnetleri vardır. Sünnet peygamber efendimizin sözleri, davranışları ve takrilleridir. Ee, takririn ne olduğunu bilirsiniz herhalde. Babam bilir mi? Söyle oğlum. Söyle iyi olur. Takrir şu demek efendim. Peygamber efendimizin yanında yapılan bir işe efendimiz engel olmamış. Susmuşsa susması onu çirkin bulmaması demektir. Peki haksızlık karşısında susmak da ona razı olmak manasına gelmez mi? Siz babamı zindana götürmek istediğinizde işte ben onun için susmadım efendim. Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun yarabbi. Abdestin sünnetlerinde zaten dikkat ederiz ama e, tek tek saymaya çalışayım. Önce abdeste niyet etmek, her organı yıkarken besmele çekmek, dişleri misvaklamak veya parmaklarla ovalamak, ağza ve buruna üçer defa su vermek, ağzı yıkamaya hiç ara vermemek, kulak kepçesinin içine, arkasına ve boynumuza ıslak elle mes etmek, el parmaklarının aralarını diğer elin parmaklarıyla ovalamak, sonra yıkanması gereken yerleri üçer defa yıkamak. ...başın tamamını meshetmek. Buna kaplama meshetmek de denir. Peki bunlardan birini veya birkaçını terk edersek ne olur? E, efendim sayacaklarım daha bitmedi ama. Devam et öyleyse. Abdest azalarını sırasıyla yıkamak da sünnettir. Sonra e, ayakları yıkarken sağ parmaktan başlamak. Bunlar abdestin sünnetleri. Yani peygamber efendimiz abdest alırken böyle yaparmış. Bunlardan birini veya birkaçını terk etmek, abdesti bozma zaman mekruh olur. O zaman abdestin mekruhları da olmalı. Elbette. Abdest alırken sağ elle burun temizlemek. Yıkanacak yerleri üç defadan az veya daha fazla yıkamak. Yüzümüzü yıkarken suyu yüzümüze çarpmak. Açık kapta güneşte ısıtılmış suyla abdest salmak. Bunlar abdestin mekruhlarıdır. Yani dilimizde hoş karşılanmayan şeylerdir. Evet. Şimdi öğle vakti girmek üzere. Yola çıkarken abdestliydim. Abdestimi tazelemem gerekir mi, gerekmez mi? Onu kendiniz bilirsiniz efendim. E, herhalde abdesti bozan haller nelerdir demek istiyorsunuz. Oğlunuz çok anlayışlı değil bence efendim. Bilmem ki. Siz daha iyi bilirsiniz. Abdesti bozan halleri saymamı ister misiniz efendim? Her şeyi saymanı isteyeceğim. Sorduklarımın birini bilmezsen o zaman görüşürüz. <Gülüyor> Sen bilirsin ya Rabbi Allah'ın izniyle bütün suallerinize cevap vermeye çalışacağım Abdesti bozan halleri say öyleyse Önden veya arkadan çıkan pislik Veya arkadan yerlenmek abdesti bozar Vücuttan çıkan kan, irin ve sarı su Sonra ağız dolusu kusmak, bayılmak ve yatarak uyumak abdesti bozar Namaz kılarken işitilecek kadar gülmek Namazı bozduğu gibi abdesti de bozar Dişlerin arasından çıkan kan tükürük kadar veya e, tükürükten daha çoksa abdesti bozar. Şimdi bunlardan birisi sizde olduysa abdest almanız gerekir. Olmadıysa? İsterseniz abdest üzerine de abdest alabilirsiniz. Nur üstüne nur elbette daha güzeldir. Abdest dualarını da okusana oğlum. E, gerekirse okurum babacığım. Söyle bakalım delikanlığı. Ağlamak yani gözyaşının akması abdesti bozar mı bozmaz mı? Bozmaz efendim. Gözyaşının akması parmak aralarından çıkan beyaz su, tırnak kesmek, saç tıraşı olmak. E, sonra dişlerin arasından çıkan çok kan yani tükürükten askan rengi bile belli değilse abdesti bozmaz. Bir de galiba abdestin edepleri vardır demiştim. Abdestin edeplerini de söyleyeceğim. Çok lüzum etmedikçe başkasından yardım istememek. Suyu çok akıtmamak. Yıkadığımız yerleri güzelce ovmak. Sadece ıslatıp bırakmamak yani. Abdesti namaz vakti girmeden almak. Acele etmemek. Burnumuzu sol elimizle temizlemek. Abdest alırken konuşmamak. Abdesti temiz bir yerde almak. Bunlara riayet edilerek alınan abdest daha güzel ve daha sevap olur. Yemek hazır efendim. Taze peynir, taze yoğurt ve sıcacık ekmek. <gülüyor> Buyurmadınız mısınız? Buyur. Afiyet olsun. Buyurun arkadaşlar, yemekten önce ellerimizi yıkayalım sonra konuşmaya devam ederiz. ...evladım sen de gelsene böyle. Sağ olun efendim benim karnım tok. E, vaktim de pek yok zaten. Biraz sonra koyunların yanına gitmeliyim. Zahmet olmazsa siz sorun... ...ben cevap vermeye devam edeyim. Peki. Ama önce söyle bakayım. Sen beni tanıyor musun? Bilmem ki. Tavırlarınıza, yanınızdakilere... ...sonra üstünüze, başınıza bakınca... Tamam tamam tamam. Söyle bakalım... ...neleri abdestisi yapamayız... Bir defa abdest almadan namaz kılınmaz. Sonra abdest olmadan Kur'an'a veya Kur'an'ın bir ayetine el sürülmez. Abdestsiz secde edilmez. Bu işleri yapabilmek için abdest almak şarttır. Ama din ilmi öğrenmek için, dinli sohbet dinlemek için ve bir günah işledikten sonra abdest almak çok güzeldir. Esasen elimizden geldiğince daima abdesti bulunmalıyız. Çünkü Peygamberimiz, abdesti bozulur bozulmaz hemen yeniden abdest alırdı. Hiç abdestsiz durmazdı. Kur'an-ı Kerim elde tutulurken mutlaka belden yukarı tutmalıdır efendim. Abdestin sünnetlerini sayarken kaplama mesletmekten söz ettin. Kaplama meslinin nasıl yapılacağını biliyor musun? Şöyle efendim. Önce ellerimizi ıslatırız. Serçe, yüzük ve orta parmağımızı birleştirir. İki elimizin bu üç parmağıyla başın, önü, ve arkası avuç içleriyle başın yanları, işaret parmaklarıyla kulak içleri, baş parmaklarla kulak arkaları, elin dışı ile de enseden başlayarak boyun mesedilir Peygamberimiz çoğu zaman başını böyle mesedermiş Maşallah. Buraya kadar sorduklarımı çok güzel açıkladın. Şimdi yemekten sonra hep birlikte cemaatle namazımızı kılalım. Ben hemen yaygı seccade getireyim efendim. Ben getiririm babacığım. Sen misafirlerimizin yanından ayrılma. Peki bu arada koyunlar ne olacak? Şimdi onları da bir dolaşır gelirim. Değirmenci efendi seni işinden almayalım. Değirmen çalışıyor efendim. Hanımla çocuklar... Ya, ...maşallah. <gülüyor> ya. İkinciden sonra ortalık serininceye kadar vaktimiz var. Maşallah çocuk zehir gibi. Eğer bütün yeni nesil böyle yetişiyorsa Gidecek adına ne mutlu bize. Bir şey mi dediniz efendim? Hayır, hayır. Seni sevdik delikanlı. Çok güzel bir çocuksun. Gusül hakkında ne biliyorsun? Gusül abdestte şöyle alınır. Gusüle niyet edilerek besmele çekilir. Eller güzelce yıkanır. Avret yerleri Ön ve arka iyice temizlenir. Ve besmele ile namaz abdesti alınır. Ancak gusülde ağız ve burnun iyi yıkanması icap eder. Ağız ve burnun boşluğundan ıslanmamış, yıkanmamış yer kalmamalıdır. Burun içinde kurumuş kir varsa muhakkak temizlenmeli, altı yıkanmalıdır. Ağzı burnu yıkamak namaz abdestinde bu kadar önemli değil galiba, ne dersin? Namaz abdestinde ağzı ve burnu yıkamak sünnettir efendim. Gusül abdestinde ise Hanefi mezhebine göre... Ağzı burnu iyice yıkamak farzdır. Guslü anlatmaya başlamadan önce farzlarını saysan daha iyi olmaz mı? E sonunda sayacaktım ama madem ki istediniz sayayım. Guslün farzları üçtür. Mazmaza yani ağza bol su verip çalkalamak, ağzı yıkamak. İstilşak yani burnuna dolu dolu su verip burnu yıkamak. Üçüncüsü ve sonuncusu da bütün vücudu hiç kuru yer bırakmadan yıkamak. Teşekkür ederim. Şimdi devam edebilirsin. Namaz abdesti gibi abdest alıp ağzımızı, burnumuzu iyice yıkamıştık. Sonra başımızdan üç defa su döküp vücudumuzu ovarız. Sağ omuzumuza üç defa su döküp vücudumuzu ovarız. Sol omuzumuza üç defa su döküp vücudumuzu ovarız. Sonuçta bütün vücudumuzu hiçbir noktasında kuru yer kalmayacak biçimde güzelce yıkamış oluruz. Şey bu arada göbek çukuru ve kulak kıvrımlarında kuryer kalmamasına dikkat etmeliyiz. Ayrıca e, ayaklarımızın bulunduğu yerde su birkiyorsa ayaklarımızı en sonunda yıkarız. Aferin maşallah. Ah maşallah, işte bu benim oğlum. Peki sen bütün bunları biliyor musun? Biliyorum ama. Aması ne? Ee, pek anlatamıyorum. Fakat yaparken oğlumun anlattığı gibi yapıyorum. İnanın. Ee, bir de efendim gusül abdesti alırken vücut çıplak olacağı için yanımızda kimsenin olmaması lazımdır. Eğer başkalarının yanında yıkanmamız gerekiyorsa bir peştemar vücudumuzun kapatılması icap eden yerleri örtülmelidir. Yıkandığımız yer genişse e, yalnız bile olsak peştemal takarak avret mahalimizi kapatmak edeptendir. Gusül abdesti olmayan kimse neleri yapamaz? Gusül abdesti olmayan kimse... Kur'an'a el süremez. Kur'an okuyamaz. Cami ve mescitlere giremez. Husussuz halde bunları yapmak haramdır. Yani çok günahtır. Evet delikanlı. Değirmeniniz su değirmeni. Eviniz bir derenin içinde. Suyla koyun koyunasınız yani. Peki su bulamazsanız abdest için ne yaparsınız? Teğmüm ederiz efendim. Kullanabilecek gibi su bulunamadığı zaman abdest alması veya gusül etmesi gereken kimse temim eder. Teğmüm namaz kılmak veya eline kuran almak için yapılır. Teğmümün farzı ikidir. İki darp bir niyet. Niyet etmek ve elleri iki kere toprağa vurup Yüzümüzü ve kollarımızı mes yani Su bulunmayacağına iyice inandıktan sonra Gereken her şeyi yaptıktan sonra teğemmüm alınmalıdır Su bulunur bulunmaz teğemmüm bozulur Abdesti bozan şeyler teğemmümü de bozar <gülüyor> Siz ne güzel baba evlatsınız böyle Babam kendisi okuyamamış efendim Yüreği yaralı kalmış Benim her şeyi öğrenmem için elinden geleni yaptı Beni okuttu Şimdi ben de birer birer oğlumdan öğrenmeye çalışıyorum. <gülüyor> Abdest konusunda son bir soru daha sormak istiyorum ama bu soru kadınlarla ilgili bilemeyebilirsin. E, biliyorum efendim. Kadınların da özel halleri vardır. Hayır yani aybaşı hali, lohusoluk hali ve özür hali. Hayız ve lohusalık hallerinde kadın namaz kılamaz. Kur'an okuyamaz. Kur'ana el süremez. Oruç tutamaz. Eşine karşı kadınlık görevini yapamaz. Ee, Aybaşı kanaması 3 günden 10 güne kadar olabilir. 10 günden fazla olursa özür hali olur. Kan kesildikten ya da 10 gün tamamlandıktan sonra gusül abdest alınır. İbadetlere devam edilir. Özel hali bulunan kadın... ...cami ve mescitlere girmez. Ama kabir ziyaret etmesinde... ...bir sakınca yoktur. İsterseniz bu meseleyi burada bırakalım. Ee, bunları anneler... ...veya hanım hocalar öğretince daha güzel olur. <gülüyor> Kaç yaşındasın sen? 12 yaşındayım efendim. Namaz kılıyor musun? 7 yaşından beri kılıyorum efendim. Biz Müslüman çocuklar... ...7 yaşındayken namaz kılmayı öğrenmeli... ...10 yaşına girdiğimizde... ...hiç bırakmadan namaza devam etmeliyiz. Bu bize Allahımızın ve Peygamberimizin emridir. Peki kaç çeşit namaz vardır? Ee, yalnız efendim, her zamandan beri bizimle oturuyorsunuz, konuşuyoruz. Biz işlerinize engel olmayalım. <gülüyor> İstemesem oturmam herhalde diyeyim. Soru soran siz değilsiniz ki ben soruyorum. Sen cevap veriyorsun. Olsa olsa ben sizi meşgul etmiş olurum. Aman efendim ne önemi var? Hükümdarımız fakir misafir olmuş. Bundan büyük saadet mi olur? Bildiniz demek. <gülüyor> Biraz daha kalsanız da şöyle bir kuzu kessem size ya ya yo, yo, gerek yok Allah razı olsun Biz fazla kalmayacağız Ama her Müslümanın öğrenmesini istediğim temel bilgileri soracağım Biliyorsanız ne ala ama bilmiyorsanız ee, İzin verirseniz sorunuzu cevaplayayım <gülüyor> Buyur yavrum Allah'ın emri olarak kıldığımız namazlara farz namazlar denir Peygamberimizin emir ve tavsiyesi olan namazlar sünnet namazlardır Vakit namazlar da bu ikisi arasında bir mertebedir. Allah'a yakınlığı arttırmak için kılınan namazlara nafile namazlar denir. Kaç vakit namaz vardır? Beş vakit efendim. Sabah namazı dört rekattır. İkisi sünnet, ikisi farz. Öğle namazı on rekattır. Dördü sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet. İkindi namazı sekiz rekattır. Dördü sünnet, dördü farz. Akşam namazı beş rekattır. Üçü farz, ikisi sünnet. Yatsı namazı on üç rekattır. Dördü sünnet, dördü farz, ikisi son sünnet. Üç rekatı ise vitir namazıdır. Vacip namazdır. Değirmenci, hani bilmiyordun? Bak sen de biliyorsun. <gülüyor> Benim bilgilerim eksik efendim. Delikanlı, az önce namaz kıldığını söyledin. Namaz nasıl kılınır, anlatır mısın? Ee, şey yalnız efendim Kadınla erkek aynı biçimde namaz kılmaz Arada bazı küçük farklar vardır O zaman ikisini de anlat Namaz kılacak kimse Önce abdestini alır Temiz elbiselerini giyer ve temiz bir yere dikilir Kadın el Ayak ve yüzü hariç Bütün vücudunu örter Erkek de örtülmesi gereken yerlerini örter Bu örtülmesi gereken yerleri biraz açıklar mısın? Tabi efendim Erkeğin göbeğinden diz kapağına kadar olan yeri ...avret mahallidir. Mutlaka örtülmesi gerekir. Buranın açılması da... ...buraya bakılması da haramdır. Çok günahtır. Evet. Peki sonra? Sonra namaz kılacak kimse kıbleye... ...yani Arabistan'daki Kabe'nin... ...olduğu tarafa döner. Namaz vakti gelip ezan da okunduysa... ...içinden niyet ederek namaza durur. Peki... Düşün ki sabah namazını kılıyoruz. Ne yapacağız? Önce sabah namazının sünnetine niyet edilir. Allahü Ekber diyerek eller kulak hizasına kadar kaldırılır. Ellerin içi mümkün olduğu kadar kıbleye karşı olur. Ekber sözü de bittikten sonra eller kulak hizasına alınır, göbek altına bağlanır. Sağ el sol elin üstüne konur. Sağ elin baş parmağıyla küçük parmağı sol bileğe halka olacak biçimde tutulur. Gözler seyde yapılacak yere bakar. Ayak araları bir el genişliği kadar olur. Ve ayaklar kıbleye doğru durur. İnsanın herhangi bir mazereti varsa ayak araları daha fazla açılabilir. İki diz de dik tutulur. Yani vücudun ağırlığı bir dizin üzerine verilip öbür diz kırılmaz. Sağa sola karşıya yukarıya bakılmaz. Baş ve vücut. Sağa veya sola çevrilmez Eee hani kadınlar için fark olduğunu söylemiştin Söyleyeceğim efendim bir dakika Kadınlar tekbir alırken Yani Allahu Ekber derken Ellerini uçları omuzlarına Geçmeyecek kadar kaldırırlar Tekbirden sonra ellerine Erkekler gibi de Göğüsleri üzerine koyarlar Evet tekbirle namaza girdik Namazın içindeki farzlardan ilkini yapmış olduk İkinci farz ne Kıyam efendim yani ayakta durmak. Tekbir alıp eller bağlandıktan sonra ayakta durulur. Önce supaneki okunur. Allahu Ekber. Supanek Allahümme ve bihamdik ve tebare kesmük ve talacetlük ve la ilahe gayruk. Güzel. Kıyamdan sonraki farz. Kıyamdan sonraki farz kıraat efendim. Yani kıyamdayken Kur'an okumak demek. Sübhanek'den sonra enzu besmele çeker, Fatiha suresini okuruz. Sonra? Sonra bir sure daha okunur. Mesela? Mesela Kevser. Yani İnna'atain suresi okunabilir ve Allahu ekber diyerek rükûya girilir. Rükûda başla kuyruk sokumu erkeklerde aynı yükseklikte olmalıdır. Bel düzdür. Yere paraleldir. Gözler ayak uçlarına bakar. Dirsekler kırılmaz. Eller diz kapaklarını kavrayacak şekilde tutulur. Dizler de kırılmaz. Kadınlarsa rüküye daha az eğilir. Kadın rükuda dizlerini hafif büker. Ellerini dizlerinin üzerine düz olarak kor. Kadın olsun erkek olsun rükuda şu tesbih okurlar. Üç kere Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim. Esasen bu tespit duruma göre üç defa okunduğu gibi beş veya yedi defa da okunabilir. Evet. Peki hazır eğilmişken hemen secdeye gidiversek? Olmaz efendim. Rüküden doğrulmak icap eder. Rüküden doğrulurken Semihallahülümen hamideh denir. Doğrulduktan sonra Rabbena lekel hamd denir. Sonra hiç eğilmeden dik vaziyetteyken Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdeye gidilirken sırasıyla önce dizler, sonra eller, sonra aldın ve burun yere konur. Secdede el parmakları kapalı tutulur. Gözler burun şişkinliklerine bakar. Eller yüzün hemen yanındadır. Ayakların topukları birbirine bitişiktir ve ayak uçları yerden hiç kaldırılmaz. Alın ellerin üzerine konulmaz efendim. Kadınlarla erkeklerin secdesi de farklı mıdır? Farklıdır efendim. Erkeklerde dizler karınlar uzak durur. Dirsekler yere döşenmez. Karına da bitiştirilmez. Oysa kadınlar dirseklerini yere ve iki yanlarına yapıştırırlar. Dizlerini de e, karınlarıyla birleştirirler. Erkekler mümkün olduğu kadar ileri, kadınlarsa mümkün olduğu kadar dizlerine yakın yere secde ederler. Kadınlar da ayaklarını yerden kaldırmaz. El parmakları birbirine bitişik durur. Secde için güzel bir şeyler söylüyordun oğlum. Onu da söylesene. Secde bütün vücutlar Allah için yere kapanıştır. Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdedir. Allah Allah Allah Allah. <Gülüyor> Secdede de bir şey okunmaz mı? Affedersiniz, söylemedim galiba efendim. Secdede şu tespih okunur. Sübhane Rabbiyelala, Sübhane ala, Sübhane Rabbiyelala. Biliyor Biliyorsunuz, secde iki defa yapılır. İki secde arasındaki oturuşa celse dinir. Celseyi tam yapmak gerekir. Birinci secdeden doğrulmadan, tavukların yemediği gibi hemen ikinci secdeye gitmek güzel değildir efendim. İkinci secdeyi de tamamlayınca birinci rekat biter. Sonra ne yaparız? İkinci secdede de birinci secdedeki gibi tesbihleri okuduktan sonra... allah Ekber diyerek sırasıyla önce alnımızı, sonra ellerimizi, sonra dizlerimizi kaldırarak... ...hiç oturmadan ikinci rekata kalkarız. İki secde arasındaki tekbirleri belirtmedin galiba? E, onu siz biliyorsunuz efendim. Ha, bizi dinleyenler arasında bilmeyenler olabilir ama... Peki efendim belirteyim. Namazda rükudan doğrulurken hamide ben Alekel Hamd... ...dedikten sonra... Allah'u Ekber diyerek secdeye gideriz. Secdedeki tesbihleri okur... Allah'u Ekber diyerek... ...celseye otururuz. Bir kere... ...Sübhanallah diyecek kadar oturmak gerekir. Tekrar... allah Ekber der... ...ikinci secdeye gideriz ve... ...tekbirle kalkarız. İkinci rekatta tekrar Sübhaneke okunmaz. Sadece... ...namaza giriş tekbiriyle Sübhaneke okunur. Değil mi oğlum? Doğru ama eksik oldu babacığım. İkindi ve namazlarının sünnetini kılarken ilk oturuştan üçüncü rekata kalkınca yine sübhaneke okunur. Tamam tamam ben de öyle yapıyorum. Devam et bakalım delikanlı. Sabah namazının sünnetini kılıyorduk ve ikinci rekata kalktık. Sübhaneke okumadık. Şimdi ne yapacağız? Sadece besmele çekeceğiz efendim. Ve Fatiha suresini okuyacağız. Sonra bir sure daha okumamız gerekir. Mesela diyelim ki İhla suresini yani Gülhüvallahu Ehad suresini. Güzel. Herhalde bu delikanlıyla konuşmamızdan sıkılan yoktur aramızda. Ayrıca burası da pek güzel. Beğirmenci yemek de ikram etti elhamdülillah. İzin verirsiniz bu arada ayran da getireyim efendim. Efendim benim az vaktim kaldı. Biraz sonra özür dileyerek sizlerden ayrılmak zorundayım. Koyunlar neredeyse kalkar, gezinmeye başlarlar. Haklısın yavrum. Haklısın da konuyu yarım bırakmak olmaz. Seni dinledikçe gelecek adına güzel günlerin müjdesini alıyoruz biliyor musun? Onu bilemem efendim. Neyse konuyu dağıtmayalım. Fatiha suresinden sonra İhlas suresini de okuduk. Allahu ekber diyerek rükûye gideriz. Rükûda üç defa subhani Rabbiyal azim deniz. Semihallahü lümen hamideh diyerek rükudan doğruluruz. Rabben alekel hamd dedikten sonra Allahu ekber tekbiriyle secdeye gideriz. Secdede üç kere subhane Rabbiel ala okuyup otururuz. Tabi Allahu ekber diyerek tekrar tekbir ikinci secde ve otururuz. Bu oturuşa kade-i ahire yani son oturuş denir. Ayran getirdim efendim buyursunlar. Önce herkese dağıt sonra biz de içeriz. Afiyet şeker olsun şifa olsun efendim buyurun. Namazda kade dinler oturuşta da kadınlarla erkeklerin durumu biraz farklıdır. Erkeklerde sağ ayağın parmak ucları kıbleye gelecek şekilde sağ ayak dik tutulur. Sol ayak sağ yatırılarak üzerine oturulur. Eller serbest olarak dizlerin üzerine konur. Gözlerle kucağa bakılır. Kadının oturuşu nasıl? O biraz daha değişik efendim. Kadınlar iki ayağını da sağ tarafa çıkarıp sol uyluğu üzerine oturur. Kadının bu oturma şekline tevellük denir. Kadınlar da ellerini serbest olarak dizlerinin üzerine koyarlar ve gözler yine kucağa bakar. İki rekatlık namazın son oturuşunda ettehiyyatü, Allahümme Salli ve Barik duaları ile Rabbena duaları okunur ve baş sağ tarafa çevrilerek Gözler sağ omuza bakarken, Esselamu aleyküm ve rahmetullah denir. Sonra baş sola çevrilir. Gözlerle omuz başına bakılmaktadır. Bir kere daha eslamu aleyküm ve rahmetullah denir ve namaz biter. Selamdan sonra hiçbir şey söylemez misin? Allahümme enteselam ve minkeselam tebaret ve ya zelcelali velikan derim. Aferin, aferin velikan. Sen ayran içmez misin? İçmez olur muymuş efendim? Ee, buyur Alişte, birlikte içelim. Elhamdülillah, ayranınız da pek lezzetliymiş. Afiyet olsun efendim. Ziyade olsun. Afiyet olsun. Bir tas daha almaz mıydınız? Ha, şimdi değil, belki daha sonra. Şimdi şu namaz bahsini tamamlayalım. Sabah namazının sünnetinin nasıl kılındığını anlattın, gerçekten güzel anlattın. Bir de dört rekatlık bir sünnetle dört rekatlık bir farzı anlat bakalım. E, yalnız önce şunu belirtmek isterim. Sabah namazının farzı da aynen sünneti gibi kılınır. Yalnız erkekler fazla başlamadan gamet getirirler. Evet. Öğle namazı kaç rekattı? Söylemiştim efendim. On rekat. Dördü sünnet, dördü farz. İkisi de son sünnet. Öğle namazını az önce hep birlikte kıldık. Onun için anlatmam daha kolay olacak efendim. Önce öğle namazının ilk sünnetine diye niyet edilip tekbir alınır. İlk iki rekat aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. İkinci rekatta oturulduğunda... Yalnız ettehiyatı okunur. Salli ve barik duaları okunmadan üçüncü rekata kalkılır. Ve sübhaneke okunmadan yalnız besmele çekilerek Fatiha yani Elham Suresi ile bir sure daha okunur. Rükû ve secdelerden sonra dördüncü rekata kılınıp oturulur. Ettehiyatı, Salli, barik ve e, biliyorsa Rabbena duaları da okunup selam verilir. Güzel. Şimdi öğle namazının ...dört rekat farzını anlatmanı istiyorum ama... ...öyle güzel anlatacaksın ki... ...hiç bilmeyen de kolayca öğrenecek. Bilmeyen birine mi anlatacağım? Tamamen bilmeyen birine değil de... ...şu ana kadar bizi dinlemiş olan birine. Yani tek tek neler yapacak... ...onu özetle bakalım. Peki efendim. Öğle namazının dört rekat farzını kılacağız. Sünnetini kıldık diyelim. Birinci rekat... ...kâhmet getir. Farza niyet edip tekbir al. Sırasıyla... ...Evzu Besmele... Fatiha Suresi ve bir sure daha oku. Tekbirle rükû yap. Doğru. İki secde yap ve secdeden ikinci rekata kalk. Güzel. Birinci rekat güzel oldu. İkinci rekat? Yalnız besmeleyle ile Fatiha ve bir sure daha oku. Rükû yap. Rükûdan doğru. İki secde yap. Otur. Sadece ettehiyat oku. Ve üçüncü rekata kalk. Üçüncü rekata geldik. Üçüncü rekatta... Yalnız Besmele ile Fatiha oku. Rükû ve secdeleri yap. Dördüncü rekata kalk. Fatiha'dan sonra bir sure daha okumadın ama. Dört rekatlık farz namazlarının üçüncü ve dördüncü rekatlarında Fatiha suresinden sonra başka sure okunmaz efendim. Sadece Fatiha okunur. Dördüncü rekatta yine Besmele, Fatiha, rükû ve secdelerden sonra otur. Ettehiyyatü, salli barik ve Rabbena dualarını oku. ...ve önce sağa... ...sonra sola selam ver. Tamam. Aferin. Bu delikanlıyı öğretici yapsak herhalde fena olmayacak. Öğle namazının sünnetiyle ikindi ve yatsı namazının... ...ilk sünnetleri arasında bir fark var. Söyleyebilir misin? Söyleyebilirim efendim. İkindi ile yatsı namazının dört rekat sünnetlerinde... İkinci rekatta oturulduğunda ektiyyatı ile birlikte salli ve barik duaları dokunur. Ayrıca üçüncü rekata kalkıldığında namaza yeni başlıyormuş gibi sübhaneke, enzübesmele ve fatiha okunur. Sünnet namazlar farz namazlar gibi değildirler. Üçüncü ve dördüncü rekatlarında fatiha'dan sonra bir sure daha okunur. Biliyorsun akşam namazının farzı üç rekat. Kılanırken bir farklılık var mı? Akşam namazının farzı da öğle namazının farzı gibi kılınır. Ancak üçüncü rekatında kalkılmaz. Oturulup tahiyyat duaları okunarak selam verilir. Yalnız yatsı namazıyla kılınan vitir namazı biraz farklı. Aferin. Tam ben de onu soracaktım şimdi. Efendim biliyorsunuz vitir namazı vacip bir namaz ve üç rekat. İlk iki rekatı aynen sabah namazının sünneti gibi kılınır. Oturulur. Sadece... Etteyyat okunarak üçüncü rekata kalkılır. Yalnız Besmele ile Fatiha suresi okunur. Bir sure daha okunur, eller yana bırakılır. Sonra eller namazın başlangıcında olduğu gibi kaldırılarak tekbir alınır ve eller bağlanır. Burada kunut duvarları okunur. Kunut duvası bilmeyen üç defa Allah'ın mağfirliği der. Rükü ve secdelerle üçüncü rekat tamamlanıp selam verilir. Şu ana kadar beş vakit namazı namazın nasıl kılınacağını anlattın. Gerçi anlattıklarının içinde var ama ben yine soracağım. Namazın farzları yani şartları kaçtır? 12'dir efendim. Altısı namazın dışındaki farzlardır. Altısı da namazın içindeki farzlar yani rükümleridir. Namazın dışındaki şartlar abdest almak, pistiklerden temizlenmek, avret yerlerini örtmek, Namazı vaktinde kılmak, niyet etmek ve kıbleye dönmek. Altı oldu mu? Oldu babacığım, tam altı oldu. İçindeki farzlara gelince, namaza başlangıç tekbiri almak, kıyam yani ayakta durmak, kıraat yani Kuran okumak, rüku, yani eğilmek, sücud yani secdeye varmak ve kade namazın son rekatında ettiriyatı okuyacak kadar oturmak. Peki bunların önemi nedir? Bunlardan biri noksan olursa namaz namaz olmaz. Bu arada şunları da söyleyeyim. Namazda parmak çatlatılmaz. İnsanın yüzüne veya ateşe karşı namaz kılınmaz. Gerinmek, esnemek ve ayakları dikerek oturmak olmaz. İmama uyularak cemaatle namaz kılarken imamdan evvel hareket edilmez. Özür yokken bir yere dayanılmaz. Sonra peygamber efendimiz... ...başı açık namaz kılmazmış. Bunlar da mekruhtur. Yani güzel görünmez. Bunlarla namaz bozulmaz. Ama sevabı azalır. Namazı bozan şeyleri söylemeyecek misin? Söyleyeceğim efendim. Özürsüz boğazı temizlemek, hiç gerek yokken... ...öksürmek de namazı bozarmış. Biliyor musunuz? Babamın da söylediği gibi... ...özürsüz öksürmek, namazla konuşmak... ...ve gülmek, dünyalık bir şey için ağlamak... ...sonra vücudumuzun bir yeriyle... Üç kere oynamak, özürsüz olarak kıbreden başka tarafa dönmek, avret yerlerinin açılması ve secdedeyken iki ayağımızı yere değdirmeyip havada tutmak namazı bozar. Hay Allah! Secdedeyken iki ayağı kaldırmak namazı bozar demek. Hey, eyvah! Bunlardan herhangi birini yapanın namazı bozulur. Namazı bozmak çok günahtır. Namaz bozulunca yeni baştan kılmak icap eder. Eğer izin verirseniz benim gitmem gerekiyor efendim. Ee, benim de sorunlu bulunduğum sürü bu. Haklısın delikanlı, haklısın ama... ...cuma namazı da önemli bir namaz. Şimdi sınavdan kaçmadığını söyleyebilir misin? Ben koyunları şairi çıkarıp oldum. Sen hadi cuma namazını da anlatıver. Yüze yüze kuyruğuna getirdim madem. Siz bilirsiniz. Tamam. Ali. Hadi bakalım. Hadi. Oha. Oha. Oha. Evet delikanlı. Oldu olacak bir de cuma namazını anlatıver bakalım. Cuma namazı on altı rekattır efendim. Önce dört rekat cuma namazının ilk sünneti. Hutbe. Ardından iki rekat cuma namazının farzı. Eh, ben de geldim. Kızım gitti koyunların başına. İki rekat farzdan sonra dört rekat cuma namazının son sünneti. Dört rekat üzerimizde bulunan en son öğle namazının farzı. İki rekat vaktin sünneti. Hepsi on altı rekat. Bak anne. düşün ki yeni öğrenen birine cuma namazının nasıl kılınacağını tarif ediyorsun. Ne dersin? O zaman ezandan başlayıp anlatayım. Ezan okunduktan sonra cuma namazının ilk sünnetine diye niyet edilip Öğle namazının ilk sünneti gibi dört rekat bir namaz kılınır. Peki şimdi de farzını anlat. Farzından önce imam minbere çıkar, müezzin iç ezan okur. Hutbe okunduktan sonra imam iner ve müezzinin ikametiyle cemaat farza kalkar. Düzgünce saf tutulup imama uyulur. Cuma namazının farzı niyetiyle iki rekat imamla farz kılınır. Biliyorsunuz imam okurken cemaat sadece dinler. İmama uyan cemaat hiçbir şey okumaz mı? Yalnız sübhaneke, tekbirler, rükû ve secdede okunan tespihler. ...eddiyyatü, salli salibarik ...ve rabbena dualarını... ...hem imam hem cemaat içlerinden okurlar. Sonra... ...cuma namazının son sünneti niyetiyle... ...dört rekat namaz daha kılınır. Kılınışı... ...aynen ilk dört rekat sünnet gibidir. Böylece cuma namazı tamamlanmıyor mu? Ee, bir dört rekat... ...bir iki rekat namaz daha var efendim. Sonra... ...dört rekat namaz daha kılınır efendim. Bu namaza... Üzerimde bulunan en son öğle namazının farzına diye niyet edilir. Zuhri ahir namazı da denilen bu namaz aynen öğle namazının farzı gibi kılınır. Son iki rekatsa vakit sünneti niyetiyle kılınır. Böylece cuma namazı tamamlanmış olur. Oğlum söyledi efendim. Cuma namazına camiye giderken gayet temiz giyinmeliymiş. Camide kimseyi rahatsız etmemeli değil mi efendim? Ayakkabıları çıkarıp Caminin içine toz düşmeyecek biçimde tutmalı. Ayakkabılar için ayakkabı yerleri var efendim. Güzelce oraya vermeli değil, değil mi? Özellikle Tabii. ayak kokuları, Tabii. sigara ve benzeri kokularla çevreyi rahatsız etmemeye çok dikkat edilmelidir. Hutbu okunurken konuşmamalıdır. Hatta damaz bile kalınmamalıdır. Camide mümkün olduğu kadar düzgün oturmalıdır. Aferin, seni tebrik ederim delikanlı. Bütün sorularıma çok güzel cevaplar verdim. Namaz konusunda sorulmadık bir şey kalmadı galiba değil mi? Kaldı efendim. Kelavih namazıyla bayram namazları kaldı. Ha, i̇yi de vakit kaldım. Ee, fazla vakit almaz efendim. İsterseniz kısaca izah edeyim. İnsan bilgisinden emin olunca böyle meydanda okuyor. Buyur bakalım izah et. Telavih namazı 20 rekattır. Yalnız Ramazan ayında kılınır. Yatsı namazından sonra vitir namazından önce eda edilir. 2 rekatta veya 4 rekatta bir selam verilerek kılınabilir. Her iki rekata başlarken Sübhaneke okunur. Her oturuşta Ette-i ile birlikte salli okunur. Eğer selam verilecekse Rabbena duası da okunur. Sevabı büyük bir namazdır. Ya değirmenci efendi... ...az daha seni götürüyorduk... ...oğlun tam zamanında imdada yetişti. <gülüyor> Şeyh efendim bayan namazını da anlatacaktım. E affedersin yavrum dinliyorum. Bayram namazları iki rekattır... ...ve vaciptir. Biri Ramazan bayramında... ...diğeri kurban bayramında kılınır. Sabah namazının farzı gibi kılınır... ...ama bazı farklılıkları var. Birinci rekatta... ...Sübhaneke'den sonra... ...imamla birlikte üç defa... Allah'u Ekber diyerek... Eller kulaklara kadar kaldırılır. Yan tarafa salınır. Üçüncü tekbirde eller salınmaz. Bağlanır. İmam Fatiha ve bir sure okur. İkinci rekatta tekbirler Fatiha ve sureden sonra efendim. Evet. Babamın da belirttiği gibi ikinci rekatta Fatiha ve sure okunduktan sonra rükû yapmadan önce üç defa tekbir alınarak eller kulaklara götürülür. Dördüncü tekbirde ise ...bağlanmadan doğruca rüküye gidilir. Yani dördüncü tekbir... ...namazdaki rüküye gitme tekbiridir. Dördüncü tekbirde... ...eller kaldırılmaz. Secdelerden sonra namaz tamamlanır. Namazdan sonra imam hutbe okur... ...ve cemaatle dua edilir. Aferin. Peki son bir soru daha. Cuma ve bayram namazlarını... ...kadınlarda kılar mı? Teravih namazını kılar ama... ...cuma ve bayram namazlarını kadınlar kılmaz efendim. Teşekkür ederim. Aferin. ...çok güzel yetiştirmişsin kendini. Peki... ...sana ne diyeceğiz Değirmencu efendi? Tamamdır. Efendim izin verirseniz ben de bir şey belirtmek istiyorum. Babam dini ilimler konusunda... ...üzerine düşeni yapmış. Beni yani oğlunu yetiştirmiştir. Eğer o bilmiyorsa... ...bunun vebali babamın değildir ki. Bu vebal benim mi yani? Ne demek istiyorsun? Tabii. Hayır efendim. Eğer babamın babası oğlunu yetiştirseydi... ...bu bilgileri öğrenmesi için... Üzerine düşeni yapsaydı elbette babam bu durumda kalmayacaktı. Siz babamı değil de götürecekseniz onun babasını götürün. Hadi Allah, Allah razı olsun efendim. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun. Güle güle, sağ güle güle efendim, güle güle. Şeref verdiniz. Gene bekleriz. İşte böyle dindar, adaletli ve halkını çok seven bu iyi niyetli padişahın bir gezisi de böylece sona ermiş. Abdest, Gusül ve Namaz Eser Abdülkadir Dedeoğlu Radyofonik Metin Kasım Göçmenoğlu